KKM Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar İyi günler sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda yeni bir kekeme programında daha beraberiz. Medya Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programı'nın sesi olarak kurguladığımız programın bu bölümünde çok özel bir konuğumuz var. Şimdi tabii daha önceki konuklarımızı alındırmak istemeyiz ama... Ee, ...hep böyle şehir şehre belki bir e, film gelir ya da bir <gülüyor> büyük şehirden e, aydın gelir havasında. E, Tanıl Bora ile beraberiz. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hoş. izin verirsen abi demek istiyorum. Ee, <gülüyor> yani Tanıl Hocam, Tanıl Bey. No, hepsi nasıl, hepsini kapsayan bir e, şeyde. Bugün yine yani, bu programın ne konuşacağız diye düşünürken aslında... Ee, ...çok kolay olacağını sanıyordum ama... Tam tersine e, müthiş zorlandım. Hatta şey gibi oldum. Bakınca hissettiğim duyguyu ad vermeye çalışırken bir oyuncakçı dükkanına girmiş çocuk gibi. Hani her şey canım istedi. O kadar çok, o kadar geniş bir ilgi ve çalışma alanın var ki neler neler konuşabiliriz. Laf e, ama lafı açar. evet ama tabi e, esas buradaki varoluş geliş e, sebebini e, işte sağ olsun Behiye Utopya kitabevi e, seni davet etti burada e, gezi ortasını ve muhafazakar, muhafazakarlık konuşacağız bu öğleden sonra. Değil mi? Muhafazakarlık kısmını Dezi, konuşmayacağız. Gezi yani... orta sınıf... Ya, ya gez, geziden gez... hareketle bütün tamam. dünyadaki e, bu sosyal hareketler, isyanlar ve orta sınıf. Tamam bu öğleden sonraki sohbetten rol çalmamak için dolayısıyla daha başka bir hı hı. E, e, minvalde ilerleyelim istiyorum. Bu arada biz kayıda aldığımız tarih 1 Mart. Muhtemelen siz daha sonra dinleyeceksiniz bunu. Ne yazık ki henüz canlı yayın cesaretim olmadığı için. E, bu gezi olaylarına orta sınıfa belki illaki gireceğiz ama e, mecburen hani bu e, oyuncak seçememenin azabı için de, e, konuyu kendi o, o, yine senin hakim olduğun bir terminoloji kullanacak olursak e, oyunu kendi sahamda e, karşılamaya karar verdim. Ve e, bu doktora programının formatında yani istiyorum ki seninle medyayı konuşalım, e, kültürü konuşalım ve kenti konuşalım. Ama tabii e, yine sen e, beklenmedik bir 11 ile çıktın. Aynı <gülüyor> daha gelir gelmez bilmediğim bir özelliğin daha ortaya çıktı. Ben... ...hani e, İstanbul Erkek Lisesi mezunu olduğunu biliyorum, siyasallı olduğunu biliyorum... E, ...gençler birliği olduğunu biliyorum, Ankara'da ikamet edip yaşayıp e, orada çalıştığını biliyorum ama bir Adana... E, ...hayatında bir Adana e, bölümünün olduğunu bilmiyordum, o da son dakika gelişmesi olarak <gülüyor> gündemimize girdi. Nedir abi bu senin? O, benim Adanalı arkadaşlarım kısa, kısa dönem Adanalı diyorlar, bana e, işte üç yıl... ...burada küçükken yaşadım... ...subay çocuğu olarak... Hı hı. E, ...yani malum subay ve memur aileleri... ...diğer diğer gezerler... Evet. E, ...işte ilk anaokul... ...ilkokul 1 ve ilkokul 2 sınıflarını... ...burada okudum... ...3 sene dolayısıyla bir kısa, kısa dönem Adanalılığım var... E, ...yani o zaman... Hani, ...bayağı abo mabo diye konuşurdum... <gülüyor> ...saçlarım üç numaraya vuruktu... ...yani... ...beyaz tenli de olsa bir daha tipik Adanalı bir dönemim var... Adana'da ama. nerede oturmuştun orada? Sun <gülüyor> Sineması'nın karşısında... Vay... güzelmiş merkezdi... ...e oralara daha sonra gittin mi oradaki... Ya çok oradaki. yıllar sonra tek tük hmm. yolum düştü... ...mesela e, Kıvanç Tatlıtuğ'un... Hmm. E, ailesinin galiba sahibi olduğu Mavi Köşe Pastanesi ha, evet. gibi bir takım kritik yerleri. işte Eski <gülüyor> klasik onbaşıları. Hatırlıyorum yani çocuk aklımda. Mersin'e de daha önce gelmiştin ama Mersin'e... Dolayısıyla evet, İşte o aralarda... Şimdi kenti konuşacağız illaki Mersin'i ya da Adana'yı veya diğer taşra kentlerini de konuşabiliriz de. Öncelikle bu yine biz doktora formatından giderek medya ile başlamak istiyorum ama medyayı da bu, bu bu hep anlaşıldığı anlamda radyo televizyon sinema gazete gibi değil de medyanın aslında çok da fazla konuşmadığımız bu yayıncılık anlamında konuşmak istiyorum yani bu kitap kitap yani. evet yani hep medya okur yazarlığını konuşuyoruz ama bunu o kadar konuşurken kitap ve dergi evet evet yani sen iletişim yayınlarının Ankara'da hatta Ankara'da şubesi olan başka yayınevi var mı? Yok bizim iletişimin önemli bir özelliği o. ...yayın evlerinin belli başlı yayın evlerinin... ...büyük çoğunluğu İstanbul'da... Hı hı. ...Ankara'da da bir bürosu olan tek yayın evi biziz. Ya bizden daha büyük yayın evleri var ama... ...Ankara, Ankara... branşı olan tek yayın evi biziz. Bu sen oradasın diye mi açılmış bir branş yoksa sen sonra... Hmm, yok öyle değil yani şöyle... E, ...iletişim malum önce Yeni Gündem diye... ...bir haftalık siyasi haber dergisi... E, ...çıkarmak üzere yola koyulmuş bir yayıneviydi. eviydi. E, tabii bir haftalık haber siyasi, siyasi haber dergisi çıkarırken... ...Ankara bürosu olmazsa olmaz... Hı hı. Fakat e, bu dergi kapandıktan ve kitap yayıncılığına yöneldikten sonra da... ...Ankara'da işte başka insanlar da benden başka da olduğu için kaldı büro. E, ve bizim de e, üretimimiz çok olduğu için... E, ...şimdi üç kişiyiz. Levent hı hı. Cantek e, ve Deniz Lodos var. E, bir süredir üç kişiyiz. Deniz Lodos kısa bir süre önce bize katıldı. Yani biz e, yükte e, hafif ama e, pahada ağır bir büroyuz. Yani hı hı. Iş, iyi iş çıkarıyoruz... ...onun için de değiyor. Anladım. Evet, yani baktığımızda gerçekten de edebiyatı, Hı. bilimsel yayınları ve çocuk kısmı olan bir yayın evi, Türkiye'nin en prestijli sosyal bilim dergilerinden biri olan Toplum, toplum ve Bilim, bilim. İşte ve birikim, birikim aylık birikim dergisi. Yani bunların üçü de bu yaşadığımız dönemin dünyasında ve Türkiye'sinde nasıl nasıl bir macera yayıncılık Hı. yani. ...akla zarar bir hmm. işmiş gibi geliyor bana. Ya tabii ama... ...zaten... E, ya ...bir kere okuma yazmayı seven... ...okuma yazmayla e, hayatını geçiren insanlar için... ...bunlar zevkle yapılan işler. E, zaten bir miktar obsesyon... ...yani takıntı olmadan... ...bu işlerle uğraşılmaz. E, hatta akademisyenlik için de biraz bunu söylemek lazım. Olumlu anlamda takıntıdan Hı -hı. söz ediyorum. Yani bir, bir ilgiye... ...bir meraka saplanmak... ...ve işte... Onla büyülenip şey gibi hipnotize olmuş gibi gitmek Ya o takıntı olmadan sebat edilmez bu tür işlerde e, bu işlerle uğraşanlarında çoğu öyle tutkuları olan insanlar oluyorlar e, yani tabi ki angaryaları da var haya kırıklığı yaratan yanları da var ama e, zevkli yanları da var yani anlamlı bir iş yapıyorum duygusu e, insana veren en azından e, parlamalar oluyor Hı -hı. zaman zaman yani bütün ...7-24 böyle geçmese de... E, ...insana bu duyguyu veren şeyler oluyor. Bence e, yani... ...dergicilik tabi daha yoğun bir tempo. E, kitap yayıncılığı... ...kuşkusuz daha yavaş bir tempo. E, dergicilik daha yoğun bir tempo. Daha yoğun bir alışveriş. E, yazı değerlendirmek, işte karar vermek... ...onları yayına hazırlamakla ilgili... ...biraz daha hızlı bir tempo gerektiriyor. Kuşkusuz günlük medya, haber medyası gibi değil. Hı hı. Yani o kadar... E, özensizliği neredeyse zorunlu kılan... ...bir tempo... ...değil. Ben doğrusu... ...kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaten başka bir iş yapsaydım da boş zamanlarında... ...boş zamanlarında yapmayı düşüneceğim işleri... ...iş diye yapıyor olduğumu düşünüyorum ve... ...çok imtiyazlı ve şanslı hissediyorum kendimi. Evet onları. canım o şans konusunda... Hani, ...sorsam sormasam diye hep... Yani ...arkandan dedikodusunu, dedikodusunu yaptığım bir şeydir bu... Hani gerçekten şanssızım ve bu kıskançlık yaratacak kadar e, büyük bir şans gibi geliyor bana. Öyle bir, tabii, yani, baktığımız, yani baktığımızda... <gülüyor> yani kıskançlık karışmam da. <gülüyor> yok yani o bizim ayıbımız da bir yandan gerçekten insan e, bir o akademik hiyerarşinin içinde ve bürokrasinin içinde bazen o kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyor oluyoruz ki. E, ama da, bizim de var lüzumsuz işlerimiz evet, merak etme. Evet belki de he, Bize davulun sesi ama yani e, hiç... Düşündün mü üniversiteye yani çünkü yaptığın evet. işi aynen evet. yapmaya devam edip çünkü ders de veriyorsun bildiğim evet. kadarıyla evet. siyasalda evet. ee, aynen yapıp bir de böyle başında bir sürü Hı. süslü süslü e, doktorlar doçentler profesörler emerituslar istediğin <gülüyor> e, ünvanlar olabilecekken sen bunu tercih etmiyorsun. ...ya üniversite bağımın olmasından memnunum... ...işte 13-14 yıldır... ...Siyasal'da Ankara Siyasal ...Yüksek İstans dersi veriyorum... ...ama dışarıdan veriyorum... ...ondan çok memnunum... ...yani o bağ olmasa eksikliğini hakikaten hissederdim... Hı hı. E, ...buna karşılık tabii... ...üniversitenin e, hiyerarşisi... ...angaryasından azade olmanın... ...bir rahatlığı var... ...ama bizim işlerinde bir angaryası var... E, ...tamamen de... ...sadece zevk için yapılan... ...yani sadece zevk veren işler yok... ...çok sayıda dosya değerlendirmek gerekiyor... Ee, ...epey bir diplomasi gerekiyor... ...yazarlarla e, ilişkilerde... E, ...redaksiyon denen iş... ...yayını hazırlamak denen iş... ...gerçekten çok tüketici bir iş... ...dolayısıyla angarya, bunun da kendine göre... ...angaryaları var. Evet mutlaka... ...bunları kabul ya ediyorum, hani küçümsemek Hı -hı. istemem ama... yani. E, sınav kağıdı okuyup da ondan sonra beş puan daha isteyen öğrencinin yarattığı Angarya ile karşılaştırdığımda bana yine de kabul edilirmiş gibi i̇şte geliyor. Bunu, bunun yayıncılıktaki evet. mütekabili ne? E, romanının ya da yazdığı kitabın e, evet. çok şahane olduğunu ve sizin onu anlamadığınızı söyleyerek size sitem eden e, yazarla karşılaşıyorsunuz. Evet. Tabii aynı şey değil ama işte evet. benzeyen bir yanında var. Peki bu, bu bu yayıncılığın şu anda geçtiği yani bir yandan müthiş iki hafta önce Recep İnal'la konuşuyorduk. Bu vatandaş gazeteciliği, internet gazeteciliği, hız, müthiş bir hız en önemli bir payı olmaya başladı. En hızlı Hı -hı. bilgi. Ee, onun yanında hala geleneksel olarak işte gelecek, redaksiyon olacak, basılacak, dağıtılacak gibi bir kitap ve yani bu kitap geleneksel içeriğini korusa bile daha e, hızlı formatlar gelişiyor işte daha hı hı. siz basmadan e, pdf'si çıkıyor korsanı çıkıyor bu, bu, bu süreç içinde bir yandan da ama sanki daha bakınca mesela daha fazla yayın evi var hı. kitap daha fazla konuşuyor bütün böyle gazetelerin daha fazla başlık çıkıyor evet yani e, kitap ekleri yayınlıyorlar e, bir yandan çok zenginleşiyor gibi gözüküyor bir yandan da aslında rakipleri artıyor nasıl yaşıyoruz ya ben bu konuda Umberto Eco'nun bir uzun söyleşi kitabı vardı. Orada söylediği bir söze çok tutkunum. Yani çok inanıyorum. Diyor ki bu kitap dediğiniz şey tekerlek gibi bir şeydir diyor. Yani insanlığın en büyük icatlarından biri ve mükemmel. Yani daha fazla geliştirilemez. Bununla oynamayın. Yani <gülüyor> e, ya tekerlek işte yani tabii lastik tekerlek olur. Şöyle kar, kar lastiği olur falan ama özü tekerlek. Bu diyor değişmez. Ben buna çok inanıyorum ve tabii ki elektronik medyanın, elektronik kitabın, kitap benzeri başka mecraların alanı artacak ama kitap öldü. 10 sene sonra artık kitap diye bir şey kalmayacak. Lafların palavr olduğunu düşünüyorum. Kitaptan kastettiğin yani, yani o bildiğimiz, bildiğimiz kağıda basılı, kağıda basılmış, ciltlenmiş, sayfalarını çevireceğiniz kitap evlerinde Hatırlıyorum galiba. Kitap. Evet, öyle ya bir şey hatırlıyorum. Onun kaybolacağına inanmıyorum. Tabii ki alanı daralabilir ama bir şekilde var olacak çünkü hakikaten tekerlek kadar mükemmel bir icat olduğunu ben de düşünüyorum ee, ve e, hani elektronik dijital ortamda sosyalleşmiş kuşaklarda hı hı. işte bizim benim çocuğum da öyle senin de vardır her şeye rağmen o kitapta başka bir şey buluyorlar o kaybolmaz ama tabii ki elektronik medyanın e, yayıncılıkta da kitap yayıncılığında da kullanımı genişleyecek çok açık mesela dergicilikte de bunu görüyoruz birikimde mesela bizim e, Birikim Güncel diye Hı -hı. bir internet yayınımız var. E, ve bundan ve orada da iki günde bir yeni bir yazı koyuyoruz. E, ve orada da baya, baya ağır Hı -hı. makaleler falan koyabiliyoruz. Mesela bundan bir sene öncesine kadar yazı gönderen insanlar mümkünse dergide yayınlanmasını basılı dergide yayınlanmasını istiyorum diye gönderiyorlardı. Şimdi e, gönderenlerin yarısından fazlası e, dergiyi değil hani internete konmasını istiyorum diye gönderiyor. Hatta dergiye konmayı, koymayı düşündüğümüzü söylediğimizde yok yok ben internet olsun istiyorum diyor. Çünkü oradan çok daha büyük bir yayılma hızına Hı -hı. ulaştığını biliyor. Çok daha fazla insana elektrik şerharesi gibi tak tak tak tak yayıla yayıla e, gideceğini e, biliyor. Bu mesela büyük bir değişim. Bizim Hı -hı. yeni karşılaştığımız bir değişim ama yine de bazıları dergide olsun istiyor illa. Hı -hı. E, i̇şte beklerim diyor üç ay sonra çıksın ama dergide çıksın diyor. Yani e, ve bunlar da illa yaşlılar eski kuşaklar değil. Basılı olanın insanlara verdiği en azından görece daha kalıcılık duygusu var. Elle tutulur olmanın hala insana verdiği bir hoş duygu var. Ve yani elinizdeki kitapla, basılı kitapla başka bir duygusal ilişki yaşıyorsunuz. Hani altını çizerken hatta yani ne bileyim sinirlenip bir köşeye atabilirsiniz o kitabı. Yani onunla evet. hakikaten duygusal bir ...alışverişiniz oluyor ve size mahsus oluyor. Böyle mülk hırsıyla ilgisi yok bunun. E, kendinizi özgülemiş oluyorsunuz sizin kendi kitabınızı. Evet. E, bunların kolay kolay öleceğini zannetmiyorum. Yani evet gerileyecek, başka alternatifler devreye girecek ama e, hayatta kalacak kitap. Yok evet o konuda haklısın. Hem bireysel olarak baktığımda insanın kendi ki okuduğu kitapla veya e, işte çalıştığı kitapla olan ilişkisinin yanında bir kamusal alan işlevi de gördüğünü düşünüyorum. Yani bir somut bir paylaşım alanı var. Ben o kitabı sen, seninle paylaştığımda senin altını çizdiğin yeri görmek ya da işte şimdi öğleden sonra ziyaret edeceğimiz e, İtopya kitabevi gibi e, fiziki bir kamusallık yaratan bir paylaşım ortamı var. Yani Facebook'la işte hmm. e, Habermas'ın kamusal alanı gibi bir e, ayrı Dolayısıyla bir yaşayan mekan ve bu, bu mekanın içinde gerçekten kamusallık işlevi gören bir e, yapısı da var ve bunun e, hayatta kalması gerçekten te tercih Kesinlikle. edilebilir. Tabii bir ki şey. yani kitap evleri için de bu doğru yani kitap evleri hakikaten çok özel evet. mekanlardır. Hakikaten e, hani doğal kültür merkezleridir yani kültür merkezi diye bir belediye tarafından kurulmamış doğal. E, kültür merkezleridir ve bunların da çok daralan alanlar olduğunu da biliyoruz. Evet. Onun için de önemli. Her her bir ayakta kalmış kitabevinin ayakta kalmaya devam etmesi Kesinlikle. insanlık Kesinlikle. namına değerli yani. Evet. Bu bu bu yayıncılık faslında benim bir şu anda ilkokul düt yani ilkokul 1 ve işte ikinci dördün birincisinde olan iki çocuk sahibi bir bir baba olarak bu bu, bu şu andaki nesillerin kitapla olan ilişkisi de benim çok e, ...ilgimi çekiyor ve yani unutlanmak istiyorum çünkü bizim zamanımızdaki e, çocuk kitaplarını düşündüğümde yani Cinaliler işte Ömer Seyfettinler, Kemalettin Tuğcular, Çocuk Kalpleri hadi Serhat yayıncılığın çocuk klasikleri hayalimizdi şimdi ama müthiş bir müthiş bir çocuk edebiyatı e, farklı farklı yayınları hatta uzmanlaşmış çocuk edebiyatında uzmanlaşmış yayın evleri görüyoruz ve bu e, gerçekten de e, okumayan ebe ...ve beyinler çocuklarının okumasına yönelik... ...emek veriyor, özeniyor ve para harcıyorlar. Hı hı. Bu, bu sence nasıl... ...bu, bu çocukların büyüklüklerindeki kitapla... ...ya da genel olarak okuma yazmayla... ...ilişkileri bizden farklı olabilecek mi? Ke ne olur evet. <gülüyor> <gülüyor> ne olur, Doğrusu, yo, yo, karamsar bir şey söylemeyeceğim ama... E, ...böyle canı yürekten... ...tezahürat halinde imsar bir şey de söylemeyeceğim... ...hakikaten tam kestiremiyorum. E, ama şu doğru... ...gerçekten bir bereket var... ...sadece çocuk yayının... E, ...kitapçılığında uzmanlaşmış yayın evleri var... ...ve bunlar yaşayabiliyorlar... ...gerçi bunlar yaşarken... ...özel pazarlama teknikleri ve ağları geliştirerek... ...bunu yapabiliyorlar... ...olsun hmm. o da bir şeydir... ...en azından evlere kitap girmiş oluyor... ...yani kitap açıp kapatıyorlar... ...ve kitapla, elle, kitapla elleşiyorlar... Hmm. ...ve eğleşiyorlar çocuklar... ...bu başlı başına değerli... ...yani ümit var olmak için... E, ...sebepler var... ...bunları çocuklar... Bunu sen daha iyi gözleyebilirsin. Yani benim çocuğum artık pek çocuk denecek... <gülüyor> ...safadan çıktı. Ee, başka mecralarla... ...internetle, televizyonla... ...kitap arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorlar? Bir matrise yerleştirebiliyorlar mı orada? Bence bu işi tayin edecek olan... ...o olacak. Yani hmm. aralarında nasıl bir... E, ...etkileşim olacak? Mesela kitap... ...söz gelimi televizyonda çizgi filmini... ...izlediği bir kahramanın kitabı... E, ...onun için... Ayrıca hatta belki daha da değerli e, bir uzantısı gibi... E, ...tahayyül edilebilir olduğunda... ...kitap yerlerine yerine oturmuş olur bence. Ki böyle örnekler olduğunda görebiliyoruz. Evet, evet. Ama bir yandan da esas ilgimi çeken... Yani ...çocuk kitabı deyince böyle... ...öğüt veren, hmm. e, o, vaaz veren... ...bir şeydi Çok enteresan pedagogik... ...özellikle mesela iletişimden... ...sizin bastığınız birkaç kitap bu... E, ...kafasına edeni bulmaya çalışan... ...Küçük Köstebeğin Hikayesi diye... ...bir, bir, bir, bir, bir kitap... E, o, ...okuduk. Yani gerçekten... ...hiç aklıma gelmezdi bir köstebek... ...üstüne kaka yapan... ...kim yaptığını anlamaya çalışıyor... ...bir yandan böyle gerçekten tabu olarak... ...yani siz de çevirirken muhtemelen zorlanmışsınız... ...o yüzden hani orijinalinden... ...çok daha uzun ve açıklayıcı bir metin var... E, ...çünkü öyle bir fiil yok... E, ...kafasına etmek diye <gülüyor> herhalde... ...İngilizce'deki veya Fransa'da olduğu gibi... E, ...ama bir yandan da... ...hem hayvanları ve hayvanların dışkılarını... ...anlatan ama bunu da o kadar... ...keyifli ve bir şekilde yapan... ...bir, bir, bir, bir insan hayranlık duyuyor... ...ya da Felaket enli diye bir seriniz... ...vardı mesela <gülüyor> Müthiş, tamamen bir antikaf... Araman. Bu kullandığın yani didaktizm sıfatı veya kavramı bence buradaki anahtar kavram. Bence Türkçe çocuk edebiyatını on yıllar boyunca zehirlemiş hmm. olan şey o didaktizm. Hmm. Yani hatta e, biraz iri bir laf edeyim. Bence Türkiye'de eğitimi, öğretimi evet. toplamda zehirlemiş olan şey didaktizm. Yani o hmm. mizah dergilerini öğreten, öğreten adam Aynen. tavrı olarak tanımladığı... ...her şeyi bilerek konuşan, e, öğüt veren, nasihat eden dil... Bunun bence yani ana okuldan üniversiteye kadar hala silinmemiş olduğunu düşünüyorum ve bugünkü çocuk edebiyatının bunun dışına çıkabildiği anlar, momentler işte ona bir özgürlük alanı, onun bir özgürlük alanı açtığı anlar. Yani bir, çünkü yani hele bugünün çocukları için bugünün çocukları olması gerekmez. Çocuk denen varlık için ya biraz fırlamalık lazım. Yani evet. hakikaten birazcık hani yaramazlık, tatlı bir itlik lazım yani bu onun evet. olgunlaşması ve büyümesi için lazım yani o müthiş kalıba dökülmüş e, böyle uslu çocuk e, mitosuna dayalı çocuk edebiyatının aşılması e, Bence çok şey değiştirir yani sadece çocuk evet. edebiyatından da öte çok şey değiştirir ve bu yönde iyimser olmamızı sağlayacak işte örnekler var. Harika, tamam. Bu iyimsellikle bir ara tamam. verelim ki e, benim de umutlarım e, parçalanmasın. E, şimdi e, programımızın bir adeti e, sizlerden senden istek parça alıyoruz. Ne ikram edelim, ne istersiniz? <gülüyor> benim e, çok sevdiğim bir e, İspanyol, e, bir, fadomsu şeyler söyleyen Buika diye bir şarkıcı var. E, bu yıkadan tamam. e, bir şarkıyla ara veriyoruz, nefesleniyoruz, hemen devam edeceğiz. seyirciler kekemede Tanıl Bora ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Eee Medekültürkent çalışmalarını ona koşut giderek söyleşimizde de kurgulamıştık. İlk bölümde e, medyayı konuştuk biraz ama medyayı klasik anlamda radyo televizyon e, gazetecilik gibi değil de yayıncılık üzerinden okur yazarlık üzerinden konuştuk edebiyat üzerinden konuştuk biraz şimdi ikinci başlığı ikinci e, bölümde bu kültürü konuşmak istiyorum seninle yani çok yine geniş aslında ilk konuştuklarımızda burada rahatlıkla yer alabilecek e, başlıklardı fakat e, bu daha çok taze bir söyleşi verdin 2-3 hafta önce sanırım değil mi çok daha olma T24'te onlar kültür çalışmaları ile ilgili bir seride senden de görüş aldılar ve orada e, dedin ki bu şu anda siyasetten iktidarda olan muhafazakarların hegemonik görüntüsünün altında aslında birtakım kültürel zaaflar var. Yani kültürel olarak bu bu siyasal iktidarlarını kültürel mecralarda yeniden üretemediler ve yani bir dönem e, bu çok 90'larda birçok İslami dergi çıkıyordu ama artık çok yine öyle o dilinle entelektüel ilgi, siyasal iktidarı araçsallaştırıldı ve o <gülüyor> kültürel boyutu, sanatsal edebi boyutu azaldı. Bunu bir konuşabilir miyiz? Evet orada şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında kültüre geniş anlamıyla bakarsak, yani kültür çünkü sadece opera, sinema, <gülüyor> kitap değil malum. Yani kültürden bir o anlaşılır ama bir de günlük hayattaki davranışlar, eğlenme biçimleri, günlük hayatı sürdürme tarzı, tarzı hayat. bunlar hepsi de kültürdür. Bu ikinci geniş anlamıyla baktığımız zaman kuşkusuz bir hegemonik etki var. Ve burada da hani iktidarın tanımını liberal muhafazakar olarak yaptığımız zaman bunun açılımını buluyoruz. Bu... ...daha doğru, daha ince ayarla neoliberal muhafazakar olarak tanımlamamız gerekir. Ee, örneğin tüketim kültürünün hayatın her alanına istila etmesi... ...işte bu alışveriş merkezi, e, hayat tarzı... Hı -hı. ...bunların da bunların hayata vurduğu çok güçlü bir damga var. Ve bu anlamda bir hegemonik etki var. Hı -hı. Bunu tabii göz ardı etmemek lazım. Ama daha dar anlamda kültürden ya da e, belki yüksek kültür e, diyebiliriz... Hı -hı bunu yüceltici bir anlamda değil ya teknik bir tabir olarak kullanıyorum. Yani kültürel, entelektüel ve sanatsal faaliyetlerin yoğunlaştığı ve onların e, yetkin ürünlerinin e, ortaya konduğu dünyadan bahsediyorum. Bu, bu düzen bu düzeyde e, yani e, bu iktidarın yani liberal muhafazakar iktidarın müthiş bir zayıflığı var. E, ve kendi entelektüel ve kültürel üretiminde de hı hı. siyasi ...tarihi açısından bakın da büyük bir gerileme var. Ee, mesela işte... ...80'li yıllarda, 90'lı yıllarda... ...birçok İslamcı entelektüel dergi çıkıyordu. Düşünce dergisi. Sebil gibi dergi çıkıyordu. Ee, bugün bugün bu dergileri çıkaranlar... ...think tank uzmanı hmm. oldular... ...ya da televizyon yorumcusu oldular. Ee, ve işte... ...üç beş kavram içinde gezen... E, ...manipülatif bir takım şeyler söylemekle... ...ve raporlar yazmakla meşguller. Yani artık bir... E, ...dergi çıkarmak, fikir üretmek... Tartışmak, düşünceyi derinleştirmek gibi bir ilgilerden tamamen uzaklaştılar. Ee, ya da mesela ne bileyim... bir sinema eseri, e, bu mesela Ümit Kıvanç'ın çok bazı blok yazılarında dikkat e, çektiği bir şey. Ya bir bir, bir sinema e, eseri, bir roman yok ortaya koydukları on 10 küsür yıldır. İhtiyaçları var mı? E, bu işte insanın şu, ha pardon, şu tabii şu kaydı koyalım. E, yani bu iktidara muhalif İslamcılar hı hı. Açısından bu çaba hala sürüyor Onlar kendilerince hı hı. yine Yazmaya çizmeye bir şeyler akletmeye Bir şeyler üretmeye her şeye rağmen çalışıyorlar Ama hani iktidarla bütünleşmiş iktidarın mücavir alanındaki e, Düşünsel üretim açısından Böyle buradan biz neyi anlıyoruz e, Buradan Düşüncenin e, Sanatın Entelektüel üretimin Tamamen araçsallaştırıldığı bir hı hı. bakışı Anlıyoruz. Demek ki tamamen araçsalmış. Yani illa bir hedefe ulaşmak, bir ikbale varmak anlamında araçsal olmayabilir ki öyle. <gülüyor> Gerçi böyle <gülüyor> bir kayıt koymaya da gerek yok ama araçsal, kendinde bir anlam taşıyan insanlara bu insanlara kendiliğinden bir zevk ve şevk veren bir yanı olmadığını görüyoruz. Bu aslında müthiş bir yoksulluktur. Hakikaten acınacak bir e, durumdur bence. Ama toplamda e, hani kültür hayatına etkisi bakımından da ...hepimiz adına da acınacak bir durumdur... ...kuşkusuz. Bir yoksullaşmadır. Evet, bir ısılaşmadır. Yani, şimdi bu, bu ihtiyacı var mı sorusunu... ...özellikle söylüyorum. Şimdi hep eğitim... ...sistemini ta, mesela... ...eleştiririz. Biraz önce konuştuk bu... ...didaktiklikten bahsettik çocuklarda. Eğitim sisteminin... ...ezbere dayalı olmasından, sınavlara dayalı... ...olmasından, çoktan seçmeli olmasından... ...şundan bundan... ...devamlı dem vururuz. Ama ben mesela... ...derslerde de hep sorarım. Siz gerçekten bir Milli Eğitim Bakanı'nın... ...ve tam da aslında bir siyasal ihtirasa sahip, tamamen bir siyasal hayvan gibi yaşayan bir, bir siyasetçi, bir Milli Eğitim Bakanı... ...kendisini iktidara getiren eğitim sistemini değiştirir mi? Bu aslında siyasetin intiharı olmaz mı? Yani eğer sizi o makama getiren siyasal yapı tam da bu eğitim sistemine dayanıyorsa... ...sizin bu eğitim sistemini değiştirmeniz aslında kendinizi in inkar olmaz mı? Aynı şeyi şimdi kültüre getirecek olursam... ...eğer hani bizim anladığımızda hani o teknik tabirde senin kullandığın gibi... ...yüksek kültürün bir takım o hayal gücü... ...insanın e, bilişsel, duygusal e, dünyasını zenginleştiren ve farklılaştıran... ...alandaki e, yoksunluk e, kasten yapılmış... Ee, bir şey olamaz mı? Yani böylece bu, bu yani tersten bir hegemonyaya izin vermiyor mu bu, bu yapı? Ha, ya doğru. Ee, bu doğru bir akıl yürütme. Evet. Ama zaten e, biz bunun hangi açıdan e, bir eleştirel e, bir süzgeçten geçirebiliriz? Şu açıdan. E, yani bu iktidarın kaynağında tek kaynak değil, tek pınar o, o değil. Ama e, işte milli görüş kökenine dayanan bir İslamcı düşünce geleneği var. Onun kendi hedefleri, evet. onun kendi ütopyası açısından bu bir zaaf. Ee, hani bu benim dışarıdan yaptığım evet. bir eleştiri. Yani onun kendi e, bu, o bunu sorun etmeyebilir kuşkusuz. Tabii. Ama onun kendi tasarladığı dünya açısından da e, bu bir zaaf, bir gerileme. Tabii kesinlikle. Yani bu yani sürdürülebilir ben, bir şey. değil. Hani Amerikan dizisi dublajıyla söylersem benim sorunum değil. <gülüyor> Anlıyorum. Gerçekten ama... de sürdürülebilir bir, bir bir bir bir bir iktidar mekanizması ya da bu araç sallaştırma diyoruz ama bu araç çok da sürdürülebilir olmayabilir çünkü herkesin eğer bütün siyasal ikbalinizi bir takım işte maddi kazançlara getirecek olursanız bu bu bu bu kitlenizi. E, ...tatmin etmeye... ...yetmeyebilir tabii ama... E, ö, ...öbür taraftan... ...peki... E, ...evet liberal muhafazakar... ...cenahta böyle bir zaaf varken... ...genelinde yani bu, bu cenahın dışında... ...nasıl görüyorsun Türkiye'deki... ...kültürel... E, ...dünyayı, yaşamı... Hı. ...yani festivaller... Hı. ...sinema, Türk sineması... Hı. ...bir yandan işte televizyon dizileri... E, ...edebiyat... E, or, ...oraya nasıl... Valla bayağı yüksek bir enerji var bir kere. Bunu kesin teslim hı hı. etmek lazım ve bu olumlu bir şey. Yani bu her durumda çok şahane, çok yetkin ürünlere yol açmayabilir ama bir enerji var, bir üretim arzusu var. Özellikle hani teknolojik imkanların gelişmesiyle mesela film yapabilmek... Hı hı. E, ...ya şimdi üniversiteye giren... ...galiba hani Aziz Nesin... ...zamanında demiş ya... E, ...her e, üç Türk'ten dördü mü demiş... ...şiir yazar... E, ...bugün de e, üniversiteye giren... ...Türkiye'de yani her üç gençten dördü... ...film yapmak istiyor... ...abartarak söylüyorum kuşkusuz... Ya, ...film yapmak çünkü böyle tahayyül edilebilir... ...bir şey haline geldi... ...tabii bunu tahayyül ederken çok sığ olabiliyor... ...insanlar çok kolaylarına gelebiliyor... E, ...çok gerçekten üzerine düşünmeden... ...sadece o yapacakları işin doğuracağı şöhreti, pırıltıyı istiyor olabiliyorlar birçok durumda. Olsun. Hem yani özenti bulabilirsin. Hı hı. Olsun. Ya bir enerji var bu bence çok önemli. Sadece film için söylemiyorum bunu. Ya işte yayıncılıktan söz ettik. Mesela bize e, ortalama her hafta 10 e, roman öykü dosyası geliyor. Yani insanlar yazıyorlar, kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Yani böyle böyle bir böyle bir kaynama e, hali var. Bu bence olumlu olumlu bir kaynak. Bunlar e, bunlar pekala seçkin ve yetkin örneklere de varıyor. Sinema açısından da böyle, edebiyatta da böyle. Yani ben e, Türkiye'nin son işte 10 ya da 20 yılına bakıldığında e, ya da işte güncel sanatta tiyatroda daha çok İstanbul'la sınırlı olmakla birlikte, işte yeni arayışlar var, yeni, yeni yeni yeni ifade biçimlerini deneyen insanlar var. Yani hakikaten bir e, enerjik e, ve böyle canlanan e, bir memleket olduğunu düşünüyorum e, kültürel açıdan. Bir bir bir potansiyel kaynayan bir potansiyel var. Tabi içerisinde tekrarlamaya gerek hı hı. yok. E, çok cüruf da var. E, kaçınılmaz olarak var. Ama yani bir bir bir bir istidat var bence. Süper. Tam oradan bir sen farkında olmadan bir, bir, bir orta yaptın herhalde. Bir pas verdin. Bu İstanbul ve kültür. Yani ülkenin kültürel hayatı ve bunun üzerindeki İstanbul e, hegemonyası mı hmm. diyelim, tekelim mi hmm. diyelim. Bu zaten verili bir hmm. şeydi yani. O, oldum olası Osmanlı'dan beri. O, e, İstanbul ve kalanı e, gibi bir hal vardı. Fakat e, sanki bunda yine böyle çok e, ne olur hayır deme. E, <gülüyor> sanki Ankara'nın ...geçenlerde ilk programlardan birinde... ...Mustafa Bayırbağ ve Mehmet Benbeceoğlu ile de konuşmuştuk bunu. Bir Ankara'nın da İstanbul'un o vesayetinden... ...yavaş yavaş yani kurtulmuş demeyelim ama... ...en azından belli noktalarda kendini ortaya koyabilecek... ...bir yapı sergilenmekte olduğunu sanki hissediyorum. Yani bunu böyle bir Ankara'da ne olup bitiyor diye de bulmadım. Yani bir şeyler okuyordum ve ondan sonra bir baktım bunların aslında... ...onlar Emrah Selbesi... ...Bıçakçısı, efendim ne bileyim... ...Behzat ...ya da işte bizim büyük yalnızlığımız... Hmm. ...bunlar Ankara'dan, böyle Ankara'da... Hmm. alternatif bir kültürel hayat mı var? Yani şimdi elimde hmm. bir tane bir dergi var... ...Solfa Sol diye, Ankara'nın Gayri Resmi... ...Gazetesi diye çıkıyor ve... ...çıkmış, ilk defa yeni... ...müşerref oldum kendisiyle, müthiş yani... ...içinde bakıyorsun, futbolda var... ...kentsel dönüşüm de var, müthiş... ...böyle müşterekleri işte... E, ...Yeter AVM forumu... Diye bir şeyler konulmuş... ...bir paylaşım platformları var... ...yeşil masa forumu var... ...insana gerçekten de... ...yine böyle belki öğleden sonra konuşacağımız bir şey... ...bu gezinin... E, e, ...Taksim ve Beyoğlu... E, ...merkezliği içinde pek de belki çok... ...periferide kalan... ...Ottü'de olanlar, Kulu'da olanlar... E, ...Bakanlıklarda olanlar... ...Güven Park'ta olanlar çok da böyle... ...Beyoğlu kadar bize e, Taksim kadar görmedi ama... Var mı öyle bir şey yine? Hmm. Ne olursun hayır deme. Yok <gülüyor> Yo, niye diyeyim ya? Yok, hiçbir şey hayır demeyeceğim. Eyvallah. Ee, ya ilk başladığın şeyi bir kere ne kadar vurgulasak az gerçekten. İstanbul'un, Türkiye'nin e, iktisadi, toplumsal, kültürel hayatında, medya dünyasında olağanüstü bir baskınlığı var ve müthiş bir narsisizmi var. Müthiş bir ben merkezciliği var. İşte malum yani ulusal haber bültenleri, yani bütün memlekete yayın yapan haber bültenleri yarın kar var diyor. Yani kastettiği İstanbul'da kar yağacak. Mesela Erzurum'da zaten 40 gündür kar olmasını kastetmiyor. Onunla. Yani müthiş bir İslam merkezlik var. Mesela bizim yayıncılık dünyasında da karşılaşıyoruz. E, diyelim işte mail atıyor ya da e, mail atıyor. E, Tabi telefon olsa bir şey olmaz. E, bir yazar ya da işte bizi görüşmek istiyor. E, ve Ankara'da olduğumuzu söyleyince ben ya da birlikte çalıştığımız Levent Cantik şaşırıyor yani. Ne, neden İstanbul'da değilsiniz? Yani neredeyse bir Allah Allah gibi bir yadırgama ile karşılaşabiliyor. Neyse hakikaten müthiş bir böyle durum var. Dolayısıyla da bunun ve bunun dışında da oysa e, ve gerçi tabii ki İstanbul'un müthiş bir özgürlüğü var, başka bir hareket var, başka imkanlar var, dünya ile bütünleşme e, açısından, e, alışveriş açısından e, başka bir enterkonekte <gülüyor> yoğunluk var. Tamam, doğru. Ama memleketin başka yerlerinde de bir işler yapılıyor ve e, bunlar, ya yani bunlar ekstra değerli. Bu müthiş hegemonya düşündüğünde ekstra değerli diye düşünüyorum ve bunlara hakikaten e, özellikle mercek tutmak gerektiğini düşünüyorum. Yani. ...pozitif ayrımcılık... ...yapmak hı hı. gerektiğini düşünüyorum... ...mesela yayıncılık açısından da böyle... ...şimdi Ankara'ya gelecek olursak... ...Ankara'nın bence şöyle bir hikayesi var... ...şimdi Ankara uzun dönem... E, ...hani Cumhuriyet'in başkenti... E, ...ve merkez olmanın... E, ...böyle gururuyla... E, ...hani böyle... E, ...ve kendisini gerçekten çok kendinden... ...çok emin görerek... E, ...kültürel hayattan... ...kültürel entelektüel hayattan bahsediyorum... ...yaşadı... ...ve 60'lı ve 70'li yıllarda da gerçekten... İstanbul'a nazaran bir üstünlüğü olması gerekmez ama epey büyük bir ağırlığı vardı, epey büyük bir canlılığı vardı. Mesela işte öğrenci hareketlerinin özgün ağırlığı açısından da baktığınız zaman öyle, sana takımları açısından düşünsel yönelişler açısından da öyle. Sonra bu ve bu birazcık da hani o Kemalist bürokratik kibirle de birleşiyordu. İşte başkent ve hani Osmanlı artığı, kozmopolit ve yozlaşmış İstanbul'a karşı Pirupak yeni yükselen e, Cumhuriyet'in merkezi olarak Ankara. Bir, bir miktar alttan alta, herkes için söylemiyorum bunu ama alttan alta onun da kibri vardı. Şimdi bu, bu e, yerle yeksan oldu. Yani piyasa dinamiklerinin etkisiyle, genel olarak İstanbul'un Ankara'yı ehemmiyetsizleştirmesiyle e, gölgede kaldı Ankara ve bir süre ee, ...Ankara'nın geleneksel eliti yani böyle daha e, bürokrat, orta sınıf geleneksel eliti... ...bunu bir tür görgüsüzlerin ve işte piyasanın gerçekten değerli olanı e, çiğneyip geçmesi gözüyle gördü. E, ve hakikaten böyle biraz yani çok orta sınıf, yani biraz Beyaz Türk, fazla bürokrat e, bir bakışla e, böyle gururunu kurtarmaya çalıştı benim yerindeyse... Şimdi şimdi başka bir dalga var. Artık zaten bunun içine doğmuş. Yani Ankara'nın zaten merkez olmaktan çıktığı bir dünyaya doğmuş kuşaklar var. Ya da bunun içinde yaşamaya artık alışmış kuşaklar var. Ve Ankara çok değişti. Ankara böyle küçük büyük şehir olmaktan çıktı. Fazla irileşti. Merkezsizleşti. Dağıldı. Böyle karman çorman kaotik bir şehre dönüştü. Ve bu gerçekle yüzleşen ve bununla boğuşan... ...insanlar var artık. Ve bunlar Ankara'ya yeni bir kültürel kimlik kazandırıyorlar şimdi. Yani bir kere Ankara'nın bu haline kızarak... ...Ankara'nın o bilmedikleri eski gururlu halini özleyerek değil. Çünkü onlar için bir referans değil bu. Hem yeni kuşaklar için değil mesela bu solfa solu çıkanlar çoğunlukla genç insanlar. Hı hı. Ama içlerinde eski Ankara'yı bilenler de var. Onların da öyle bir nostaljisi yok. Hı hı. Ama... Yani bu şehrin bu yeni haliyle yani yeni bu berbat ama bir yandan da o berbatlığı içerisinde şehir hayatının beraberinde getirdiği zenginlikleri getiren çelişkileri heyecanları problemleri getiren çünkü Ankara unutmamak lazım hala bir üniversite şehri bir büyük şehir sonuçta yani nefes alıp veren bir yer birazcık onu onu keşfetmeye kalkışan ve birazcık da bu İstanbul'un kendinden başka hiçbir yere bakmayan haline de gıcık olan daha daha genç daha asi daha modern bence bir ses çıkmaya başladı bir arayış çıkmaya başladı ve bu kendi sesini doğurmaya başladı zaman zaman kendiyle alay ederek mesela işte Ankara'nın o taşralı yüzünü biraz folklorize ederek, biraz bazen stilize ederek, enteresan e, kültürel üretimler de çıkmaya başladı. Mesela işte o Ankara havalarını e, uyarlayan hip hop hmm. yapan çocuklar filan var. Böyle işler çıkmaya başladı. Kend, e, sonra zaten ona zaten belki ayrıca geliriz. Yani Ankara edebi üretim açısından bence çok güçlü bir e, Pınar e, hala. Hmm. Haladan öte belki şimdi daha da öyle. Dolayısıyla orada böyle zonklayan bir kalp var ee, Ankara'da. bir e, Yeni bir canlanma var. Bunun içerisinde bir miktar dediğim gibi bir miktar böyle bir e, hüzünlü, kendini böyle mağdur ve itilmiş kakılmış hisseden bir duygu da var ama o da bir üretime dönüşüyor. Bunun, bunun bir, bir başka boyutu acaba bu küreselleşmeye bağlı olarak... Ee, yani kültürel küreselleşmeden bahsediyorum. Artık en azından Mersin'de yaşayıp çalışan ve işte bir takım bir yazılı bir şeyler üretme, bilgi üretmeye çalışan bir birisi olarak mesela ilk buraya gelişimde bu taşranın içinde kaybolup gitme endişesiyle gelmiştik ama bir baktık ki aslında bu bilgiye erişimin kolaylaşması beni İstanbul'daki herhangi bir akademisyenden daha da taşralı kılmıyor dolayısıyla bütün bu taşranın İstanbul'a olan bağımlılığı zayıfladığı için belki o yani İstanbul'u bypass edip bilgi edinme ve bilgi Hı. üretme ...imkanları doğuyor ve bunun fark ettiğiniz... ...andan ve bundan barışınca da... ...yani evet burası İstanbul değil, burada işte, e, işte... ...nasıl ki... ...Anadolu baskısı diye bir şey var, şu anda... ...edebiyat için de bu böyle... ...hani o kitabın buraya gelmesi, o filmin... <gülüyor> ...buraya gelmesi <gülüyor> veya işte... ...bir takım tartışmaların... E, ...büyük şehirlerde olması... ...ama bunu bypass edebiliyorsun... ...özellikle hani evet sen... E, ...o büyük şehrin telaşı içinde... ...bir yerden bir yere gitmeye... E, ...para ve zaman harcarken... Ben ben aslında onu e, o zamanı e, İstanbul'dan bağımsız olarak şey yapıyor şimdi böyle de bir e, bunu son bölümde konuşacağız belki Taşlı'nın e, ulusal merkezlerden bağımsızlaşmasını mümkün kılan bir takım e, şeyler ortaya çıktı yani bunu ister ister doğrudan dil üzerinden konuşalım hani artık Takip edebiliyoruz bir takım şeyleri. Ya da işte sen yine başka bir özelliğin belki o. Ee, yani gerçekten insan senin çevirilerini okuyunca çeviri yapmaktan korkar hale geliyor. Ee, yok bunu yani. kişisel bir başka şey olarak paylaşıyorum. Ee, yani bu çeviri bir işte konuşuyorduk umut ilkesi. Blokun mutiğesi çevirin hani bir kendi kendi başına bir e, kendi başına bir eser zaten eser ama bir yandan da Türkçe'siyle daha da bir e, daha da bir değerleniyor fakat insan şunu da sormadan edemiyor niye daha önce çevrilmedi acaba bu hmm. e, yani ve daha önce konuş programdan önce konuşurken sorduğu gibi yani bu, bu daha önce konuşul daha önce çevrilseydi... biz bu bilgiye daha önce masar olsaydık. Hmm. Hmm. Hmm. İtopya ile ilişkimiz veya umutla olan ilişkimiz en azından hmm. e, muhalif hareketler veya sol için daha farklı olabilir miydi? Hmm. Ee, evet yani e, sohbet ederken Behiye bunu 90'lar diye sordu. Ama bence aslında 60'lar ve 70'ler de olsaydı diye sormamız gerekir. Hmm. Çünkü genel olarak Türkiye'de bir hani düşünsel 60'ların bir düşünsel uyanış olduğundan söz ederiz. Ve büyük bir çeviri furyasının bunu başlattığından <gülüyor> söz ederiz. Doğrudur da. Hakikaten 60 ve 70'li yıllarda e, solda muazzam bir çeviri furyası olduğu müthiş kitap çevrildi e, ama bu çeviri furyasının e, arızalı yanı e, aktüel politik e, açıdan işlevsel bulunan ve aslında 3 yıl ömrü olmayacak bir takım kitaplar çevrilirken diyelim işte falan yerdeki bir e, partinin bilmem kaçıncı kongre metinleri 3 ay içinde çevrilirken ...klasik denebilecek kalıcı önem taşıyan eserler uzun süre çevrilmedi. Yani 60'ı ve 70'i, ilk Gramsci Türkçe'de ta 70'lerin sonunda çevrildi. Ee, Birçok e, önemli işte sosyalist, marksist e, düşünür ancak 80'lerde, 90'larda çevrildi. Bence gecikmeye hayıflanacaksak 60'ı ve 70 yıllardaki o müthiş çeviri furyası ve açlık döneminde neden... E, ...bu yapılmadığıya hayıflanmalıyız. Tabi bunu açıklayabiliyoruz işte az evvel söylediğimiz gibi. Yani e, işe yarayacak somut günlük politikalara doğrudan e, aktarılacak e, metinler peşindeydi e, insanlar. Ve bu o düşünsel gelişmeye gerçekten sekte vurdu. Sadece Ütopya de, düşüncesinin gelişmemesi açısından değil ama o yeterince önemlidir. Yani hala ütopya sanırım bizim günlük dildeki kullanımımızda küçümseyici bir çağrışma sahip. Yani ütopik şeyler bunlar. Yani olmayacak iş, hmm. işe tekabül ediyor büyük ölçüde. Gerçekleştirilmesi için e, insanın böyle içini dolduracak, onu onu şevke getirecek bir hayal gibi çok düşünülmüyor ve e, dolayısıyla hani ütopik düşüncenin itibarı da e, hala düşük. İşte, yani Bloch'un eseri bu bakımdan önemli. Yani ...umudu ve iyimserliği... ...bizzat bir insani... E, ...potansiyel... E, ...olarak olduğunu bize anlatmaya... ...çalışan Hı -hı. E, bir kitap bu. Hakikaten de öyledir. Yani bir... E, ...hatta... E, ...yani bir tür... E, ...iyimserlik bir tür üretici güçtür. Hı -hı. Yani şeyin... ...Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın bir sözünü... ...uyarlarsak, Hı -hı. yani o... ...kolektif eylem üretici güçtür... Aynen. ...der. İşte biz de bunu biraz... E, bloğa bakarak öyle uyarlayabiliriz. Yani evet. hakikaten iyimserlik ve irade bir üretici güçtür. Umuda ve iyimserliğe en çok e, ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. E, Her zaman e, ihtiyaç duyuyoruz. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> e, bir arada daha veri, verelim mi? Hem de bir soğuklanmış oluruz. E, ne dinletirsin bize? E, ben biraz e, çok nostaljik ve naftalinli gelebilir ama e, Cem Karaca'nın parkasını dinletmek isterim. E, benim hani gençliğimin çok heyecanlandım ve Ankara siyasallı seçmemin nedenlerinde de biri olan bir parçadır küçük olan bu yıl siyasala gidecek <gülüyor> dizesinden ötürü ee, Ce Karaca'dan park'ayı dinliyoruz ve ee, sonra tekrar devam edeceğiz. <gülüyor> O parka, malboya para yok ki ondan alındı parka. Her akşam o köşeye asılırdı o parka, Malboya para yok ki ondan alındı parka. Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka. Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka. ey alınmıştı o parka, yürlüğe kül bir renkte eski çeneydi parkın bizceli sökelmişti ullanılmıştı parka bir sabah onun sırtında sık sık parka bir sabah onun sırtında septte güktü o park Ey min delikte de şeklim parka parkasıyla ruhumu yı yırtarken buldular da bayım Tevşik parka. Baba eski tormacı gözünü çapak kalmış Dede bir bacağını Sakarya'da bırakmış babay git gözünü çapa kalmış bir bacanını Sakarya'da bırakmış Ananın gözü yaşlı u dur gözü yaşlı Deste boyu siyasalı gidecek, valoya parka Anamın Bir sabah onun sırtında çekti gitti o parka. Bir sabah onun sırtında çekti gitti. Dört hayim korsun demiş delikte sekip parka bulmuş, yatarken buldular dört hayim demiş delikte delik de şikti Evet sayın dinleyiciler parkayı <gülüyor> da dinledikten sonra ne yazık ki programımızın son e, son bölümünde e, Tanı Bora ile sohbetimizin e, son düzlüğünde birazcık da kenti konuşalım istiyorum e, bu aslında programın başından beri konuşuyoruz dolaylı olarak e, bütün bu kamusallığı efendim Ankara'yı konuşurken İstanbul'u konuşurken ama özel olarak hani ülke gündeminde de çok e, ...çok hakim bir yer eden bu kentin, e, kentlerin siyasetin bu kadar e, merkezinde oturması... ...ve bunun bütün o ilişkilerin, bu iktidarın oradan beslenmesi... ...aynı zamanda da bunun e, bizim e, toplumsallığımıza, kamusal bağlarımıza da... E, ...ciddi etkiler yaratarak kurgulanmasını konuşmak istiyorum. Yine senin e, bu bir yanımız e, Bahar Bahçe... Yani birikimin gezi özel sayısında e, giriş metnindeydi, başlığıydı ve onda bahsettiğin bir şeydi. Yani kamusal mal dediğimiz sadece o kırılan, dökülen şehir mobilyaları veya işte belediye otobüsleri hı hı. değil. Aynı zamanda aslında kamusal mal efendim bizim paylaştığımız bir araya geldiğimiz mekanlar, parklar, bahçeler ve dolayısıyla aslında en büyük, kamu en büyük zararı alışveriş merkezleri veriyor diye çok e, çok... ...çok doğru bir ifaden vardı. Bunu biraz konuşalım. Gerçekten de bu baktığımızda zaten kültürel olarak belki de çok da zengin olmadığımız bir kamusal maldan bahsediyoruz... Ben bunu daha yani hı hı. uzatmak istemiyorum biraz göçebe, göçebeliğimize mekanla ve mekandaşlarımızla kurduğumuz ilişkideki bir takım zafiyetlere bağlıyorum ama zaten sınırlı sayıda olan e, bir kamusal mal rezervimizi çok hoyratça e, e, harcar hale geldik. Ve bunu aslında baktığımızda o e, ilk, bir, bir önceki şeyde konuştuğumuz hani hegemonyanın kültürel boyutlarının zaafının böyle bir takım daha da tüketime dayalı e, ve o büyük anlamda kültürel istilayla e, e, dengeleniyor. Evet, neden evet. neden buna özellikle bir Ankaralı Hı -hı. olarak yani Hı -hı. kişi başına düşen alışveriş merkezi e, e, e, metrekaresinin Avrupa'da birinciliği evet, sahip Evet Aha. yani böyle bir şehirden gelen birisi olarak Evet evet yani evet yani e... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o rakiplerinin adını anmıyor, ben de onun adını anmayayım. Hı hı. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hayalindeki şehir, e, sanırım bu yani Japon kart postallarında ya da Kore kart postallarında gördüğü türden e, böyle sekiz kat alt üst üst geçitlerin e, köprülü kavşakların birbirinin üzerinden dolandığı ve bunların alışveriş merkezlerini birbirine bağladığı hı hı. E, bir uzay istasyonu türü bir şey. zaten Ankara'ya koyduğu amblemde. ...böyle <gülüyor> Kedi uzay istasyonu... ...eski ambulan... <gülüyor> ...benziyor... ...bu Tabii ki biraz fazla karikatür... ...ama yani... ...bir kere tabii bu sadece... ...yerel yöneticilerin tercihleri ve kötülüklerinden... ...kaynaklanan bir şey değil... ...ya yani malum kent... ...bugün bütün kapitalist dünyada... ...üretimin... ...rantın... ...en büyük kaynaklarından biri... ...ya yani kentsel alanı dönüştürmek... E, yeniden inşa etmek ve e, bir e, rantın ve sadece arsa rantından söz etmiyorum bu an, an, anlamda. E, her anlamda yani kar maksimizasyonunun e, mekanı olarak tasarlanıyor ve ha, aslında hakikaten şimdi benim alanım değil ama ihtiyatla söylüyorum. Hakikaten e, modern şehirleri böyle postfordist üretim bantları e, gibi düşünebiliriz. Yani biz <gülüyor> Düşünmesek iyi olur ama <gülüyor> e, şehirlere hükmedenler biraz öyle düşünüyorlar. Hakikaten şehri bir fabrika gibi evet. e, düşünüyorlar. Ve bu insanlara boş alan bırakmıyor, ticarileşmemiş alan bırakmıyor. Halbuki yani şehirden bizim anladığımız şehrin insanlara kattığı nedir? Bir e, anonimlik içerisinde, o anonimliğin serbestliği içerisinde... Ee, ...insanlarla karşılaşabilmek... ...yeni deneyimlerle karşılaşabilmek... Hı hı. ...işte e, o... E, ...serbestçe dolanabilmek... Yaban, gez ...gezenti bir araya olabilmek. gelmek Richard Sennett'in... Evet, evet. ...yani işte ya da hı hı. E, meşhur flanör tabirinin... Evet. E, söylediği gibi... ...aylaklık ederek... Evet. E, ...sağa sola takılarak... ...bu neymiş yani. diyerek... E, ...karşılaşmalar evet. ve yeni tecrübeler... ...yaşayabilmek... ...o tecrübelerin e, çoğalması... Ee, bu bakımdan hakikaten e, yani kenti bir değer olarak düşünüyorsak kentsel yaşamı bir değer olarak düşünüyorsak bu değeri değersizleştiren bir gidişat içerisinde evet. olduğumuzu görüyoruz ve bu Türkiye'ye özgü değil Türkiye'de bunun, Türkiye'de bunun çok grotesk biçimlerini çok e, gaddarca biçimlerini görüyoruz ve Türkiye Türk modernleşmesinin olağanüstü süratinden ötürü çok kırıp dökerek çok hızlı oluyor bu. Ama dünyanın başka yerlerinde de bunlar. Evet, aynen öyle yani sen konuşurken aklıma cehinecek yapısını o büyük Amerikan şehirlerinin ölümü ve yaşamını düşündüm. Tamamen aslında burada yaşadığımız e, o kadar bile estetize edilmeden ki bu aslında biraz önce konuştuğumuz kültürel zaaflarla bağlı olarak yani gerçekten de bir, bir bu tür hoyratça bir o yine senin çok o önemli bir sayıdır yani bir klasik yine bir iki min 270. sayısındaki inşaat Ya Resulullah Hı. düsturuyla hareket Eden, ...fakat bunu... E, ...bir Recep İbedik estetiğinin... ...ötesine de taşıyacak kültürel... E, boçası ...olmayan bir zihniyet haliyle de bunu... ...anca işte... E, ...kapılar yaparak e, işte... E, e, ...her saat başı... E, ...saatten çıkacak... Evet, evet. E, ...ve bu mesela sı muhafazakar... ...sıfatını kullanıyoruz ya... Tamam. E, ...bu yanlış bir sıfat evet. hakikaten... ...neoliberal muhafazakar demek lazım... ...çünkü... E, Sahici muhafazakarlık açısından da bu bir skandal. Benim o sayıda zikrettiğim e, İslamcı muhafazakar Mimar Turgut Cansever, e, bu e, bu şehircilik anlayışının en büyük e, muhalifiydi. Aynen. Yani. E, mesela, de, yani büyüklüğün ve hani e, şeyin e, değerin büyüklükte olmadığını, estetik ölçüde olduğunu e, bütün şehir mimarisinin ölçülülüğünü gözetmek, birbirine orantısını gözetmek, ne neyin yanında duruyor ve nasıl duruyor, o gözle bakmak gerektiğini anlatmaya çalışan bir adamdı. Yani, evet, yani muhafazakar canım. Başım gözüm üstüne yani Ama muhafazakar işte olsak keşke or, o, Tabi tabi Uğur Tanyeli de rüya inşa itirazda onu çok çok nostalji kavramının bu kadar e, yapay bir şekilde gündemde olmasıyla yapar Yani şu anda da TOKİ konutlarında gördüğümüz oraya küçük bir kubbe koyup bunu Selçuklu mimarisi diye yutturmaya çalışmanın Aslında herhangi hangi değeri muhafaza ettiği konusunda ciddi bir, evet. ciddi bir sorun var yani ne, neyi tabii, muhafaza tabii. ediyorsun Ki yani Selçuklu mimarisi malum yatayla evet. ve küçük ölçüye dayalıdır Evet ee, Nerede yataylık, nerede küçük evet. ölçü? Bu, bu yine aslında sadece şeye de özgü değil. Yani mekansal gelişmeye ve yani mimariye de. Yani. Türkiye toplumunun mesela Gines rekorları takıntısı. Yani her şeyin en büyüğünü, en çoğunu, hmm. en kalabalığını yapma haliyle kente ve mimariye de yazıyor. Evet. Senin bu gigantonomi dediğin yani Stalin'den o, o gücü, iktidarı ancak böyle e, he, kültürel hegemonyadan yoksun olduğu için heybetle, cüsteyle koymaya çalışması sonuçta... Yani Gerçekten de böyle bir recevik tarzı bir e, e, kent ve e, mimari oluşturuyor. Bunun bir sonucu da aslında yine önceki şeyde konuştuğumuz gibi... ...senin yine taşraya bakmak e, derlediğin kitaptaki başlıktı değil mi? E, bölümünün yani sunuş metninin hmm, taşra başan ve taşrasını kaybeden bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü aslında bu bu mantık yüzünden İstanbul, Ankara, Kayseri veya Mersin'in bir farkı kalmıyor. Çünkü tabi. alışveriş merkezleri aynı şeyi tekrar öğretiyorlar. Tabii tabii ya bütün şehir merkez. Merkezleri, ...o çekirdek bölgeler... ...ticari merkezler... ...birbirinin aynı olan... ...aynı mağazaların... ...aynı mimari stilin... E, evet. ...tamamen aynı estetiğin hüküm sürdüğü ve... E, ...nerede olduğunu... ...zaten yine bakın muhaf muhafazakar yazarlar... ...mesela Mustafa Kutlu... E, İlk aklıma görünen örnek e, Hangi ilçede hangi şehirde olduklarını Artık ayırt edemez olmaktan yanılıyorlar evet. Yani hiçbir yerin hususiyeti kalmıyor Taşrasını kaybedenle kastettiğim o Yani evet. toplamda taşralaşma Sığlaşma anlamında taşralaşma evet. Ama taşralaşmanın tek yüzü o değildir Taşra aynı zamanda bir hı hı. E, bir Kendine mahsus e, bir renge de işaret eder bir yerelliğe işaret eder O yerelliğin de yerle bir olduğunu Görüyoruz sadece işte Marka lafı var ya <gülüyor> ...markalaştırılmış... E, ...ve tamamen ona indirgenmiş... ...bir ticari üretim dışında... ...bütün hususiyetleri üzerinden bulduğu üzerinde geçilen... ...aynılaştırılan... ...sahneler kalıyor yani. Aynen öyle yani bunu hep verdiğim örnek... ...bu Uluslararası Havalimanları'nda yani şu anda... Eğer ...oradaki e, uyarı dillerini falan... ...çıkarırsanız bir havalimanına koysak... ...hangi ülkede olduğunuzu anlamanız... ...mümkün değil yani çünkü aynı... ...aynı mimari aynı... A, a, yani ...tamamen steril... Ee, hmm. ...ve e, nöts bir bir, bir, bir... ...bir mekansal düzenleme... ...hiçbir şekilde yerelliğe dair... ...bir şey taşımayan, yerelliğin... ...böyle çok karikatürize, turistik... ...bir objeye dönüştüğü, hmm. yani... ...dün onu konuşuyorduk işte ya Kahramanmaraş'ta... ...gerçekten de Bodrum'daki gibi... ...Bodrum'da dondurma satan... ...Maraş dondurması satan tipler var mı gerçekten? Yani böyle fesiyle, yeleğiyle... ...çanıyla, yani Maraş'ta... ...belki yok ama Bodrum'da daha fazla var en azından... Hmm. ...çünkü hmm. artık o kültürel... ...değil, turistik bir... E, ...dönüşmüş ancak o, o markalığı... ...satan içi boşaltılmış... <gülüyor> ...bir kavrama dönüşüyor... <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Yani ne yazık ki bitirmek zorundayız. Gerçekten çok büyük bir keyifti şehre, belki bir tanıl gelir. Ee, Gelebilir. Benim için de çok ee, zevkliydi. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Hem sana çok teşekkür ediyoruz, hem de buna vesile olan İtopya Kit kitabevi ee, e, ve onun patroniçesi <gülüyor> Behiye'ye bir selam gönderiyoruz. Eksik olmasın ee, ve devamı da gelsin. Ama bu tabi bizim de buna katkı vermemiz de olacak bir şey. E, eline diline aklına sağlık. Çok teşekkür e, tekrar ederim. Tekrar daha görüşmek içinde, sağ olun. Sayın dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik bir kekemenin daha sonuna geldik. E, 102.8'den Pazartesi sabahları 10:05'te veya akşam 9'da veya Cumartesi günleri sabah e, o 9:30'da programımızı Klasik radyomuzdan dinleyebilirsiniz. Bunun haricinde Medya Kültür Kent Facebook sayfamızdan, Twitter hesabımızdan veya Medya Kültür Kent@gmail.com hesabımızdan gelişmeleri takip ederek bunların paylaştığımız dijital kopyaları üzerinden istediğiniz yerde ve zamanda dinlemeniz de mümkün. Ben Ulaş Bayraktar. Hepinize iyi haftalar, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.